Tavafta 7 defa dönmenin hikmeti nedir? Peygamber Aleyhisselam "Huzû menasi menasikekum" buyurmuştur. Yani bir defa haciden Peygamber Aleyhisselam haccın menasiki dediğimiz uygulamasını bize göstermiştir. Biz vakfede ne yapacağımızı, taşlamanın nasıl olacağını, tavafın nasıl gerçekleşeceğini Allah Rasulü'nden öğrendik. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam tavafı yedi kez yapmıştır. Biz de Peygamber aleyhisselamın emrine itibaren bu tavafı gerçekleştirmek durumundayız. Yedi defa yapılmasının sebebi fıkhi olarak Allah Rasulü'nün bunu yani tavafı yedi defa dönerek uygulamasından kaynaklanmaktadır.